Onlar ise ''Ey Rabbimiz yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır'' dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.''